Rahman Rahim Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Cenab-ı Allah kolaylık ihsan buyurmasını, bizi doğrudan ve istikametten ayırmamasını, kitabını doğru olarak anlayıp doğru olarak anlatmayı nasip buyurmasını niyaz eder. Geçen dersimizde son ayetlerde firavunun Musa aleyhisselam ile ilgisi, ilgili korkusu dile getirilmişti. Diyor ki 26. ayet-i kerimede firavun Beni bırakın da Musa'yı öldüreyim. İsterse de Rabbini çağırsın diyor. Öldürecek de niçin öldürecek? Çünkü ben diyor sizin dininizi değiştirmesinden yahut da yüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum. Havami tabiriyle söyleyecek olursak sanki onların kabul ettikleri din... Onun dininiz dediği şey Firavun'a tapınmakla eşdeğer olan bir dini hayattır, bir hayattır, bir yaşayış nizamıdır. Ve Firavun'un ilahlığını ve Rablini kabul ederek onun sistemine, nizamına itaat mevzu bahis oluyordu. Ve korkusunda haklı mıydı? Haklıydı. Musa zaten bunu gizlemiyordu. Musa Aleyhisselam ta baştan beri Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına iman etmeye davet etmişti. Firavun'u da, Firavun'un kavmini de, kendi kavmi İsrail oğullarını da. Peki Musa Aleyhisselam onların dinini değiştirirse gerçekten yeryüzünde fesat mı çıkartmış olacaktı? Hakikli manasıyla fesat? Hayır. Zaten Firavun yeteri kadar ifsad etmişti. Firavun düzeni zaten müfsid bir düzen. Olsa olsa ıslah edecekti. Ama onun düzeni bozulacaktı. Hastettiği benim size dayattığım dinin dini değiştirmesi ve sizin bu hayatınızı benim emrime itaat etmek ve benim istediğimi uluhiyetim çerçevesinde Yerine getirmeniz suretiyle, kayıtsız ve şartsız itaatiniz suretiyle kurulmuş olan bu düzeni bozacağından korkuyorum. Musa Aleyhisselam hiç dinlerini değiştirmek ve yeryüzünde fesat çıkarmak iddialarına cevap vermeye de tenezzül etmiyor. Ama Firavun'un gerçek kimliğini ne olduğunu ifade eldeyse karşısında bir ayna tutarak gösteriyor diyor ki vakale Musa inni uztu bı rabbı ve rabbikum min kulli mukkabir la yümenu hesap hesap gününe iman etmeyen her bir mütekebbir büyüklük taslayan kişiden benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Gerçekten de her tekebbür önü açık bırakılırsa ve bir yerde durdurulmazsa ilahlık iddiasına kadar çıkar. Ve her bir tekebbür istediği kadar küçük olsun küçüklüğü veya büyüklüğün nisbetinde bir nevi uluhiyet iddiasıdır. Çünkü kutsi hadiste Cenab-ı Allah bize bunu böyle diyor. İbriya ve azamet benim iç ve dış elbiselerimdir diyor. Kim bu ikisinde Benimle çekişecek olursa, tamam mı? benimle çekişecek olursa ben de onu şöyle şöyle azaplandırırım diyor. Demek ki tekebbürün ucu bir şekilde şirke kadar eder. Kim diyor bu ikisinde benimle çekişecek olursa diyor. Demek ki kişi ister farkında olsun ister olmasın. Bu tehlike mümin için de özellikle varittir, dikkat etmek lazım. Tekebbür, Allah'a karşı şirke açılan, na'udu billah, bir kapıdır. Tekebbür'ü geçen dersimizde kısaca açıklamıştık, bir daha açıklayalım. Tekebbür aleyhissalatü selam'a soru üzerine kendisi diyor ki tekebbür yani büyüklenmek, Hakkı bile bile kabul etmemek, ona karşı durmak, hakkı savunacak yerde hakka karşı direnmek ve insanlara tepeden bakmaktır. Çünkü insanlara tepeden bakarak insanlar kendilerini haşa Allah'a rekabet anlamında, rakiplik anlamında, yakın görürler ve bir noktadan itibaren o gökte Allahsa ben de yerde Allah'ım maazallah firavun gibi dedirtecek noktaya kadar getirir peki bu azgınlık ve zorbalığın sebebi nedir Allah'a iman etmeyiş ahiret günde hesap gününe iman etmeyiş şimdi dikkat edin Böyle bir meclis de şimdi okuyacağımız bugünkü dersimizin başlangıcını teşkil edecek 28. ayet ve devamında İraun kavminden iman edenin konuya nasıl hakikat nazarıyla bakılması gerektiğini şartların son derece ağır ve zor olmasına rağmen nasıl izah ettiğini ne kadar muharetkli bir şekilde her alandan kıl çeker gibi Firavun'un hiçbir batılını kabul etmemek. Açıklanması gereken de gereken hakkında küçük bir zerreciğini dahi feda etmemek ve gizlememek suretiyle hakikati ne kadar biçça ortaya koyduğunu mümince ortaya koyduğunu görür. İslam'a davet edecek olanların özellikle benzeri durumlarla çeşitli oranlarda da olsa imtihan edilecek olanların veya edilenlerin bu mümin kişinin kıssasını dikkate almaları ve buradaki üslubu kendi tebliğlerinde ve iman ehlini ve kendilerini, imanlarını, davalarını müdafaa etmekte ondan istifade etmeleri gerektiği açıkça ortadadır. Zaten kıssanın en önemli hikmetleri arasında bu da vardı. ki Bazı hikmetlere sırası geldikçe dilimiz döndüğünce değinmeye çalışacağız. Fakat dikkatimizi çeken en önemli husus hakkın çok açık, net ve anlaşılır şekilde mümin kişi tarafından adını bilmesek ne yazar? Hiç önemli değil ki. Bu gibi şahsiyetler kıyamete kadar iman edenlere örnektir Bakalım nasıl bir hak şahitliği hak adına nasıl bir şahitlik yapıyor onu bir görelim ve Kae raculummin eliffir <Sessizlik> aune yktumu imanemavu ailesinden Firavun hanedanına mensup ve imanını gizleyen mümin bir adam dedi ki ha, Demek ki maslahat, şartlar, içinde bulunan durum kişinin iman etmesini, gizlemesini gerektiriyorsa gizleyecektir. Mekke döneminde Müslümanlar belli bir dönemde imanlarını gizlemediler mi? İşte Cebrail kavminden o mümin kişi şartlar gerektirmedikçe imanını ne yaptı? Gizledi. Bu şekilde senin hakkı açıklamanın ve tebliğ etmenin bir fayda ve maslahatı olmayacaksa aksine sana veya davana Zarar getirecekse böyle bir imanı gizlemek ki buna fıkıhta hakiye denilir. Kendini korku dolayısıyla veya davan adına yaptığın hesaplar sebebiyle açıklamasam daha iyidir. Bu süre zarfında veya şu an için dediğin haller. İşte o mümin o ana kadar yani bu ve kale racülüm min al-i firavun. ailesinden bir adam dedi. Zamanına kadar ne yapıyordu bu mümin? İmanını saklı tutuyordu. Kimseye açıklamamıştı. Ve kale racülüm min bu'minun min al-i firavune yektumu Burada birinci sıfatı bu adamın mümin olmasıdır. İkinci sıfatı kavmi olan Firavun'dan, yani Musa'nın kavminden de değil. Demek ki Musa Aleyhisselam'ın daveti İsrail oğullarına mülhasır bir davet değildi. Ama Yahudiliği, Musa Aleyhisselam'ın dinine tabi olduklarını söyleyen Yahudiler, Yahudiliği tahrif tarif ederek, e, Kimdir hang gerçek manada İsrail oğulları o da Allah'ın bildiği bir şeydir. Çünkü dünya nüfusları, kavimleri birbirine karışık durmuştur. Ne demiş, ne diyorlar? Yahuda, İsrail oğullarının Rabbidir. Başka bir kavmin Rabbi değildir. Bizim Rabbimizdir ve biz onun seçkin kavimiyiz. Diğer kavimler de işte bizlere olsa olsa hizmet etmek için yaratılmıştır. Zihniyetiyle insanlığa bakarlar. Ama Musa Aleyhisselam'ın şeriatı bundan münezzehtir. Tevrat'ın bugünkü Tevrat'ın tahrif edilmiş olduğunun en güçlü delillerinden bir tanesi de budur. Çünkü İsrail oğullarından değil bu mümin. Firavun ailesinden. Firavun da Kıpt kavminden idi imanını gizliyordu. Etaktulune raculan eyekul rabbi Allah. Ve kad ca'etkum bil bayinat min Rabbinizden sizlere apaçık kesin deliller getirmiş olduğu halde getirmiş olduğu halde "Rabbim Allah'tır." dediği için bir adamı mı öldüreceksiniz diyor. Bir kimse imanını açıkladı diye öldürülür mü? Yani bu bir manada şöyle diyor. Ey Firavun senin Musa'nın değiştireceğinden korktuğunu belirttiğin dininde insanların inançlarını Seçme ve dile getirme, tercih etme, açıklama hakları yok mudur? Yani sen dininizi değiştiririm, değiştireceğinden korkuyorum dediğin dinin aslında despotizmin, zulmün en ileri derecesi. Onun için İslam noktayı nazarında irade bir manada kişinin tercih hürriyetini ifade eder. Ve bu manada hürriyet insanın koruması ve teminat altına alınması gereken haklarının ta başında gelir. Ve onun için İslam bu irade hürriyetine o kadar ehemmiyet vermiş ki malum Bakara suresinde ayetül Kürsi'den hemen sonra ne diyor? La ikrahe din. Hürriyetin zıttı ne? Aslında hürriyetsizliktir. Ama Kur'an-ı Kerim zorlamayı dahi hürriyete aykırı buluyor. Hürriyeti kısıtlamayı dahi hürriyete aykırı buluyor. Dinde zorlama yoktur diyor. Yani eğer bir zorlama yapılacaksa hayırların en büyüğü olan İslam dinini kabul etmek için olmalıdır. İslam bunu dahi kabul etmiyor. Zorlama yok. Niçin? Çünkü hakkıyla batıl birbirinden açık ve seçik bir şekilde artık ayın dedilir bir vaziyette. İşte burada da Firavun kavminden iman eden kişi de aynı şeyi söylüyor. diyor ki: Evvela o Rabbim Allah'tır." Diyor. Ondan sonra "Fakad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." "Ve o Rabbinizden size açık, açık, seçik, belirgin ya imkan vermeyen delillerle gelmiş bulunuyor. Mucizelerle gelmiş bulunuyor." Ne mucizeler göstermemişti ki? Ve bunların en başında Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen dokuz ayet, dokuz mucize ve el asa, efendim, çekirgeler, kurbağalar, suyun kan akıtması gibi bütün bunları ne yapıyor? Musa Aleyhisselam onlara meydan okurcasına ya gösteriyor ve onlar için gelen tehlikelerden onları koruyor. El mucizesi, asan mucizesi, denizin yarılması mucizesi ki o daha sonra olacak olsa bile ama ve buna benzer mucizeler daha görmüşlerdi. Siz böyle diyen bir insana ve kendisine göre de bize göre de Allah'tan apaçık deliller getirmiş olan bir insana nasıl karşı çıkar ve onu öldürmek istersiniz? Böyle bir adamı öldürmeye nasıl kalkışın? Bir insanın, bir müminin veya bir kafirin imanını ve küfrünü başkasının hak ve hürriyetlerini ihlal edecek şekilde zora başvurmadan engellenmesi, alıkonulması, kısıtlanması insana ve insanlığa karşı işlenebilecek en büyük cinayettir. İnsana karşı çünkü... Bireysel olarak eğer benim böyle bir hakkım kısıtlanıyorsa bana karşı bir haksızlıktır. İnsanlığa karşı benim açıkladığım ve söyleyeceğim gerçeklerin beşeriyete mevcut hallerinden daha iyi bir hale intikali göstermeyeceğinin garantisi yoktur. Dolayısıyla benim bana egemen olan sistem ne olursa olsun ve herkes için tabii açıkladığını önünde bir engel bulundurmaması lazım. Elverir ki, efendim söyleyeyim kimseye asgari hakaretten tutun sahip olduğu tabi haklarını insan olarak efendim, vatandaş olarak muhatap olarak Allahü Teala'nın kendisine verdiği hakları herhangi bir şekilde ihlal etmedikten sonra herkesin konuşması. İki zıt veya farklı şekillerde konuşan insanlar arasında da onları dinleyenler ve konuşanların kendileri de. Allah onlara akıl ve irade vermiştir. Dinleyeceksin, anlatacaksın, kendini savunacaksın, kendini ortaya koyacaksın. Böyle yapanları da dinleyeceksin ve muhakeme edeceksin. Doğru olabilir mi diye. Bunun olmadığı bir toplum ne özgür bir toplumdur, ne medeni bir toplumdur, ne ahlaki bir toplumdur, ne insani bir toplumdur. Özgürlüğün hududu içerisinde kullandırılmadığı hiçbir sistem, beşeriyetin şan ve şerefine uygun, haysiyetine uygun, bir sistem olamaz, böyle bir iddiada da bulunamaz. Bu mümin zat rahmetullahi aleyh bunları açıklayabildiğine göre Firavun sistemi hakkında hüsnü mı besleyeceğiz. O Firavun kavminden ileri gelenlerden birisi olduğu için Firavun için belki çok değerli birisi olarak veya hatırı sayılır birisi olduğu için ona itiraz etti. Yoksa Musa Aleyhisselam hakkı getirdiği için geçen dersimizde gördüğümüz gibi etmiştir. Neyle? Erkek çocuklarını öldürecek, kız çocuklarını hayatta bırakacak. Erkek çocukları ölecek, soyları devam etmeyecek. Kız çocuklar hayatta kalacak. Kendilerine hizmetçilik yapacak. Diyor ki siz bunu yapmamalısınız. Niçin? Çünkü bu adam Rabbim Allah'tır diyor. Ve size sizi davet etmek üzere ortaya koyduğu hakikatlere dair delillerini de gösteriyor. Rabbinizden gelmiş olan delilleri gösteriyor. Bunlar benim Rabbimden gelen ayetlerdir, gönderilen, O'nun gönderdiği ayetlerdir, delillerdir, belgelerdir diyor. Ve siz O'nun benzerini yerine getirmediğiniz sürece, O'nun göstermiş olduğu apaçık delilleri çürütemediğiniz sürece O'nun dediğini kabul etmek zorundasınız. Ondan sonra faraza diyor. Ve iyekü kâziben fe aleyhi kâzibuh. Diyelim ki size göre veya hakikatte yalan söylüyor olsa bile niye onu öldüreceksiniz ki? Yalan söylemesi onun aleyhinedir. Bundan dolayı sizin onun bir zararınız olmaz. Ve iyeku sadikan Ama doğru söylüyorsa o zaman bu da sizin faydanızadır. Yusibukum be'zullezî ya'idukum Size vaat ettiği, söz verdiği şeylerin bir kısmı dahi olsa biz gelir bulacaktır. Her bir peygamber iman etmeye mukabil gerek dünyada ve iman etmeleri halinde, gerek dünyada gerek ahirette davet ettiği kavme bir takım vaatlerde bulunur. tıpkı etmemeleri halinde tehditlerde bulunduğu gibi. E Musa Aleyhisselam da böyle bir Resuldü. Onun da tehditleri vardı iman edilmemesi halinde edilmesi halinde de vaatleri vardı. Mümin de gerçekten mümin diyor ki eğer doğru söylüyorsa ki e, elbette ki doğru söylüyordur. Mümin onun doğru söylediğine inanarak bunu söylüyordu yusibkum ba'du lezî ya'ibikum size vaat ettiklerinin bir kısmı gelir, sizi bulur. Tartışmada kişinin kendi kanaatini değil de muhatabının kanaatini dile getirerek ona dair eleştiride bulunması önemli bir tekniktir. Yani önemli bir tartışma üslubudur. Diyelim ki Size göre yalan söylüyor olsun. Onun yalanının bu durumda size zararı olmaz. Ama eğer doğru söylüyorsa o zaman siz onun doğru söylemesi halinde siz de bunu kabul ederseniz size vaat ettiği iyiliklerden mahrum kalırsınız. İman etmeyecek olursunuz. Üstelik Karşılarında adeta Cenab-ı Allah'ın sünnetlerinden haberdar bir kavim varmış gibi onlara hitap ediyor. İnne'llaha la yehdi man huwa musrifun kazzab. Hepesiz Allah haddi aşan helal sınırlar dışında dışına çıkan vazifesini ihmal ederek Başka şeyler peşinde koşan, ki bu böyle bir kimseye müsrif deniliyor. Müsrif haddi aşan günahkar demek. Ve çok yalancı birisine Allah hidayet vermez, doğru yolu göstermez. Hiçbir işinde ona başarı vermez demek. Hele hele ileri, sürdüğü davet ile ilgili iddialarında Allah onu muvaffak etmez. Musa Aleyhisselam'ın bu zınnında muhtevasında bu da var. Musa Aleyhisselam'ın gerilemek yerine Resul olarak davasının gerilemesi yerine tek tük de olsa az da olsa ta Firavun hanedanına kadar iman edenlerinin bulunması davasında samimi ve doğru olduğunun delilleridir. Çünkü Allah ona başarı veriyor onu saptırmıyor hidayetten mahrum bırakmıyor. Buhari ve Müslim'in naklettiği bir rivayete göre Urve bin el Abdullah bin Amr İbnü'l-Asa diyor ki müşriklerin Rasulullah'a yaptıkları en ağır Tepki onlara yaptıkları en büyük eziyet neydi? O da diyor ki, tabi bu örneklerden birisidir. Resulullah bir seferinde Yağbe'nin avlusunda yani Mescidi Haram'da namaz kılmaktayken Okbe bin Ebu Muayt, Okbe Ebu Cehil gibi küfürde ileri gelenlerden birisi. Geldi diyor, Resulullah'ı omuzundan yakaladı, omuzu üzerindeki elbisesini yani ihram gibiydi o zaman elbiseler çoğunlukla. Dikişli elbise nadirdi, belden aşağısını örten elbiseye izar, omuzdan aşağı sarkıtılan elbiseye de rida denilirdi. O omuzdan, Resulullah'ın omuzundan yakaladı diyor. Ne demek? Resulullah'ın omuzları üzerindeki o ridasını aldı demek istiyor. Çünkü ifadenin gelişi bunu anlatıyor. Ve diyor onun elbisesini yani ridasını Allah Resulü'nün boynuna doladı. Ve onu alabildiğine kadar boğazını sıktı diyor boğdu. Buharcasına sıktı. Tam bu esnada Ebu Bekif radıyallahu aleyhi ve omuzunu bu sefer kendisi tuttu. Yani omuzundaki ridasını o tuttu ve Resulullah'ın üzerinden ridası düştü. Ondan sonra Ebu Bekir de bu ayet-i kerimedeki lafızların aynısını kullanarak diyor. Sizler Rabbim Allah'tır diyen ve bununla birlikte Rabbinizden apaçık deliller getirmiş olan bir adamı mı öldüreceksiniz? Tabii bilemiyoruz. Acaba bu hadise bu ayetten önce mi oldu? Ben kendim bilemiyorum. Bilen olursa ve hakikaten vardır belki öğrenmek nasip olur inşallah o zaman eğer bu ayet-i kerime bundan sonra nazil olmuşsa Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yapmış olduğu bu savunma bu lafızlarla Kur'an-ı Kerim'e geçmiş oldu demek. Değilse Resulullah bu savunmasını Kur'an-ı Kerim'den hareketle yapmış oluyor demek. Her ikisinde de Ebu Bekir'in ne kadar Yiğit, Mert ve Cenab-ı Allah tarafından yaptıkları ne kadar onaylanmış bir yüce halifemiz, sahabimiz olduğunu gösteriyor. Ondan sonra devam ediyor mümin. Bakın basit bir şey değil, uzunca bir konuşma yapıyor. Kıraun'un meclisinde ve bu mecliste ileri gelenlerin hepsi var. O da onlardan birisidir büyük bir ihtimalle. Sözlerine devam ediyor diyor ki, ya kavv ve kumul mulkul fil Ey kavmim diyor. Doğru. Bu da onun koptülerden olduğunu, ey kavmim demesi koptülerden olduğunun ayrıca bir göstergesidir. Bugünler bu yeryüzünde üstün ve galip kimselersiniz. Ama size sorarım diyor. Allah'ın azabı ve intikamı bizi gelip bulacak olursa bize kim yardım edecek, bize kim destek verecek, o yardıma karşı bizi kim koruyacak? Bunu bir düşünün diyor. Yani bir manada aba altından da sopa gösteriyor. Bakın böyle kritik bir durumda o ana kadar imanını gizleyen bu mümin İmanını açıklıyor, Musa Aleyhisselam'ın vakasını, risaletinin gerçek mahiyetini ve kendilerine neyi söylediğini açıkça ortaya koyuyor. Ve bu davasının öyle havada kalan bir dava ve davet olmadığını, aksine apaçık delillerle desteklendiğini, Rabbi tarafından iftira etmiş olsaydı Rabbi onu desteklemezdi ki diyor, onu demeye getiriyor. Rabbi tarafından mucizelerle desteklendiğini ve böylelikle doğruluğunun da onaylandığını hatırlatıyor onda. Ondan sonra diyor ki siz yaptığınızın farkında mısınız? Allah'ın azabına meydan okuyorsunuz ama Allah'ın azabı gelince ey Firavun sen de dahil olmak üzere hiç kimse ve hiçbiriniz bizi Allah'ın azabına karşı koruyamayacaktır. Kurtaramayacaktır. Kim olabilir ki bu diyor? Allah'ın azabı bize gelecek olursa bize kim yardım edecek? Firavun'un bu şartlarda söyleyecek bir sözü kalmıyor. Diyor ki: "Hal firavun! Ma urikum illa ma ara." Benim size Sunduğum bu görüşün benim gördüğümden ibarettir. Ben neyi görüyorsam, uygun görüyorsam onu size söylüyorum. Nerede kaldı ilahlık iddiası? Hani en yüce ilah sendin? En yüce Rab sendin? Hani İsrail oğullarının senden başka ilahı olduğunu kabul etmiyordun, etmezdin bilmiyorum diyordun. İlah, ilahlığının gereği olarak her konuda elbette hak bilir ve söyler. Ve bu ilah sadece bir tanedir, o da Firavun değildir. Böylelikle ortaya çıkmış olur. Çünkü Firavun diyor ki ben size ancak uygun gördüğümü gösteriyorum. E bu konuda senin o zaman insanlardan farkın kalmadı ki zaten yoktu. pek farkın senin azgınlığın. İlahlık iddiasında haksız yere bulunmadı. Tüm insanlar çünkü kendi görüşünden ötesini söyleyebilir mi kimse? Ben görüşüm bu kadardır diyorsunuz. Ve diyor herkes. Ve ben diyor ve ma ahdikum illa Size ancak doğru yol hangisi ise onu gösteriyorum. Tabii bu da onun görüşüne göre doğru olan. Allah basiretine körlük vermişse ve uluhiyet iddiası onun başını döndürmüşse elbette onun tutturduğu ve davet ettiği yolun doğru yol olduğunu söyleyecektir. Fakat hakikate karşı iddia ve hakikati inkarın ilmi hiçbir kıymeti yoktur. Hakikatle alakalı hiçbir tarafı da bulunmaz. Firavun konuştu. İman eden kişi bunu da savunuyor. Yani buna karşı da söyleyecek bir sözü vardır. Diyor ki وَقَالَ الَّذِي آمَنُ O iman eden kişi dedi ki ya قَوْم inni اَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ahzab. Kavmim ben sizler için o çeşitli hizipler günü, grupların başına azabın geldiği gün veya onların yenilgiye uğradığı günkü gibi bir günden korkuyorum. Böyle bir günle karşılaşmanızdan korkuyorum. Onlar nasıl perişan edildiği o güruhlar yani peygamberleri yalanlayan, peygamberlerin davalarına karşı çıkan, onlara karşı direnen onları reddedenlerin uğradıkları veya karşı karşıya kaldıkları durumun bir benzeriyle karşı karşıya kalırsınız diye sizin için korkuyorum. Örnek diyor misle debi kavmi nuh Nuh'un ve kavminin gidişi semudun ve ondan sonra gelenlerin gidişi yani onların başlarına gelenlerin benzerinin sizin de başınıza geleceğinden korkuyorum. O zaman bize kim yardım edecek? Nuh malum Aleyhisselam tufanla helak edildi kavmi. Öbürleri çoğunlukla helak edildiler, sarsıntıyla helak edildiler ve edildiler edildiler. min <gülüyor> bunların başına gelenin bir benzeri sizin başınıza gelmesin. Azap dediği bunlar imiş. Gruplar, güruhlar dedi ya azap. Kimmiş bunlar? Nuh kavmi, Ad kavmi, kavmi, ve ondan sonra gelenler. Yani iman etmeyen, Nebilerin Risaletini reddedenler. Dep alışılagelmiş demek. Demek ki inkar etmeyen inkar eden kavimlere Allah'ın azabının gelmesi bir alışkanlık halini almıştır. Yani bir ilahi sünnettir. İşte bu sünnetin bir tecellisi bir de size gelse hepsi şekilleri farklı. Çünkü Allah'ın kudretine sınır yok. Hangi kavmi ne şekilde helak etmek isterse eder ve esasen onların günahlarıyla mütenasip bir manada onlara layık, günahlarına layık bir azap ile helak etmiştir. Onları helak ettiği gibi sizi de benzer bir azap ile helak edeceğinden korkarım diyor. وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ غُلْمًا Yani bir mümin vardır, iman esaslarını bilir fakat onun ötesinde Allah'ın sünneti, imanın gereği olan ve Allah'ın kainat, eşya ve toplumsal olaylara hakim olan kanunları, şer'i hükümlerini bilmeyebilir. Bu bir yerde imanın gereği olan ilmi tahsil etmemiş veya edememiş, etmeye fırsat bulmamış kimse. Ama bu konuşmalar imanı içine sindirmiş ve imanın gereği olan bilgilerle donanmış olan bir insanın, bir müminin konuşması Ondan sonra ve diyor ki, çünkü bakın Allah elbette zulmetmez zalim değildir. Fakat Allah adildir diye belki o zamanın şeriatinde ilk muhatapta icmali imanda bilinmesi gereken bir tafsirat değildi. Ama burada mümin, bu mümin kişi bu tafsiratı biliyordu. Allah kullar hakkında zulmetmek istemez. Yani onlara zulmetmeyi dilemez. Nuh haberdardır. Ad ve Semud kavminden haberdardır. Onların azap edilişlerinden haberdardır. Hasıl yani ifadeinde yerindeyse bir müminin çeşitli konularda sahip olması gereken birikime sahip bir müminliği. ise, Firavun'un meclisinde, parlamentosunda Musa Aleyhisselam'ı, can düşmanları o sistemin, o rejimin can düşmanı olarak görülen rejimi yıkmayı hedef aldığı kabul edilen, dini sebebiyle yeryüzünde fesat çıkartacağı kabul edilen Musa'nın getirdiği tevhidi ve bu tevhidin öngördüğü nizamı savunan bir eda ile ortadadır bu mümin. Devam ediyor, korkutuyor. Müjdelemeler fayda vermedi. Dedi ya size vaat bir kısmı isabet edecek o zaman. Bu bir nevi müjdedir. Bu sefer inzar etmeye başladı ve diyor ki 32. ayet i kerimede belirttiği üzere veya kâm inni aqâf'u ileykum yom <gülüyor> Kavim ben sizin için o bağırıp çağrışma gününden korkarım. Yani dünyadaki azap gününü de kastedebilir. Kıyamet gününde herkesin aman kendimi kurtarayım diye bağırıp çağıracağı o herkesin kendisinden başka hiçbir kimse hiçbir şey düşünemediği günü de kastetmiş olabilir. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِر۪ينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ <عَاد> O gün arkanızı dönüp kaçacaksınız o azap geleceği gün. Ve Allah'a karşı Allah'ın azabından sizi koruyacak hiçbir kimse de olmayacaktır. وَمَا لَهُ مِنْ هَاقٍ Allah'ın kaptırdığı kimseyi hiç kimse hidayete, doğru yola iletemem. Burada sırf ayet-i kerimenin bu bölümünü ele alırsak, adeta Allah'ın insanı dalalete, düşürmeye, dalalete düşmeye mecbur ettiği gibi bir mana çıkar tabii. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde iyice tetkik edilmediği zaman, öncesi, sonrası, bağlamı, ile alakası kurulmadan ve bağlamından koparıldığı zaman yanlış anlaşılmaya müsait buyruklar vardır. Burada olduğu gibi işte Allah kimi doğru yoldan çıkartırsa, saptırırsa ona hiç kimse hidayet veremez. Cebriyeciler böyle yaptı. Kendilerine cebriyecilikte, cebriyecilikleri hakkında Kur'an'dan bu şekilde deliği buldular. Yani Allah benim sapmamı dilemişse ben sapmak zorundayım. Beni mecbur ediyorum, benim başka bir şansım yok ki. Öyle midir peki bu ayet-i kerime? Öyle değil. Çünkü dikkat ederseniz müminin en azından o mümin iman eden kişinin onlara uzun boylu bir vaazı, bir öğütü, bir hatırlatması var. Ondan sonra diyor sen bütün bunlara karşı direnirsen bir ceza olarak dalalette kalırsın. Gerçek fail ihtiyar sahibi biz olsak bile gerçek fail Allah olduğu için kimsenin de kader konusunda Allah'tan başka mukadderatı etkileyen bir güç olduğunu düşünmemesi için bu gibi ayet-i kerimelerde imana hidayete iletmek de dalalete iletmekle ve benzeri hususlar ayıtsız ve şartsız olarak birçok yerde veya böyle cüz'i alanlarda nisbet edilmiştir. Ama bağlamın geneli dikkate alınırsa böyle olmadığı İsyan neticesinde, itaatsizlik neticesinde o dalaletin hak edildiği anlaşılır. Devam ediyor. Dediğim gibi bu mümin zat Aynı zamanda imanın gerektirdiği ilmi bilen ve bildiği bu ilmi muhataplarına en hikmetli ve anlaşılır bir şekilde takdim eden birisi olduğunu görüyoruz. Önceki buyruklarda da böyle olduğunu gördük konuşmalarında, devam eden buyruklarında da bunu görüyoruz. Diyor ki: Walladjaa kumusa min qablu bil Ondan önce de Musa size apaçık delillerle gelmişti. Yani Musa'ya bir zamanlar bunlar çağdaş mıydı? Değil. Musa'dan bize gelen bir miras vardır diyor. Ve Musa kendi çağdaşlarına bu apaçık delilleri açıklamıştı. Ve siz bu açıklanan delillerden haberdarsınız anlamında söylüyor ama ziltum fi şekkimma ca'akum bih ama Yusufun size getirdiklerinden ötürü hep şüphe içinde kalmaya tereddüt içinde kalmaya devam etti Nihayet diyor idha helak hatta idha helak قلتم لي يبعث Ey Kıptiler aranızdan böyle diyenler oldu. Nihayet diyor helak olunca yani vefat edince Yusuf Aleyhisselam dediniz ki Allah artık bundan sonra bir Resul göndermeyecektir. Yani bundan sonra biz kafamıza göre takılacağız dediniz. Avamî ifadeyle. Çünkü o Resul olarak öldü. Ölecek tabii. Resuller ölür, davaları yaşar. ya e Musa, onun adeta sönmeye Aleyhisselatü Vesselam, sönmeye tutmuş Yusuf Aleyhisselam'ın yaktığı o nurlu tevhid dilini sönmek üzereyken geldiği yeniden canlandırdı. Ama Firavun kavmi, Yusuf Aleyhisselam helak edildikten sonra yöneticiler ve onların dümenine gidenler artık risale Devri bitti. Bundan sonra bizim yöneticilerimizin kendilerini ilahlaştırma dönemi başladı dediler. Ve onun için Firavun'a ve Firavun'un nizamına bağlılıkları Ortaya çiptu. Kezalike man huwa murtab. Burada da az önce bahsettiğimiz Allah'ın niçin dalalet verdiğini açıklıyor. İşte Allah haddi aşan, musrif, günahkar ve murtab iman davasında Rasullerin risaletleri hususunda Şüphe ve tereddüt eden herkesi ne yapar? Bu şekilde dalalete düşürür. Doğru yoldan uzaklaştırır. Yani kendileri uzaklaşmanın sebeplerini sonuna kadar yerine getiriyorlar ve o neticeyle karşılaşıyorlar. <gülüyor> Bu günahkar, günahta haddi aşan ve şüphe edenler ne yapıyorlar? Özellikleri ne? اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي اٰيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ Bunlar öyle kimselerdir ki Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş herhangi bir delil olmaksızın tartışırlar, mücadele ederler, karşı koyarlar. اَبُرَمَقْتَنَ اِنْدَ اللّٰهِ ve الَّذ۪ينَ اَامَنُونَ bu şekilde bir tutum sergilemek Allah nezdinde büyük bir gazabı gerektirir iman edenler, gün de aynı şekilde kafirlere bundan dolayı öfke duymalarına sebep teşkil eder. Böylelikle yatbuğallahü aleyküllakalbi mutakabirin cebi. Büyüklenen ve zorbalığa soyunan, zorbalık yapan herkesin kalbini Allah böylece mühürler. Yani Allah baştan beri mühürlü bir kalp yaratmamıştır. İşlenen günahlar kalbin mühürlenmesiyle neticelenir. Veya dalalet yolunda devam etmeler bir noktadan itibaren artık o kişinin dalalete gırtlağına kadar sapmasıyla neticelenir, batmasıyla neticelenir ve bir daha kendisini otaramaz. İşte Firavun mütekel birlik ve zorbalığını tekrar devreye sokuyor. Doğrunun peşinde olan bir insanın Bu müminin radıyallahu anh söylediklerine karşı itiraz edecek hiçbir şey bulma, bulması mümkün değildir. Herhangi bir söz bulması, herhangi bir şekilde karşı çıkması, karşı koyması mümkün değildir. Ama Firavun tarih boyunca bu böyle olmuştur. Bütün peygamberlere karşı en çok direnenler, ve en güçlü muhalefet akımlarını estirenler, hak davanın karşısında en çok duranlar, sahip oldukları konumun ve imkanların hak dava neticesinde hakim olacak olursa ellerinden kaybolacağından korkanlardır. Yani bunlar sıradan bir mümin olmayı, çünkü imanın ne demek olduğunu bilmezler. Neleri kazandırdığını düşünmek istemezler. İmanın insanı getireceği, yükselteceği mertebeyi tasavvur edemezler veya hiç orada olmak istemezler. Onun için Kravun da tekebbür ve zorbalığı dolayısıyla bunları hiç düşünmedi. İş ifade yerindeyse benim kavmimin arasından iman edenlerin ortaya çıkmasına kadar geldiğine göre büyük bir tehlike vardır dedi. Bunun için Kralın kendisini ve sistemini koruyacak tedbirler geliştirmenin endişesine kapıldı. Fakat faydasız. Dedi ya dinlemiyor çünkü. Allah'ın azabı geldiği zaman veya gelecek olursa ona karşı bizi kim koruyacak? Firavun bu dahil o mümin şahsiyetin bu müstesna kıymetli öğütlerin hiçbirisine kulak vermediğini gösteriyor. Diyor ki: "Ey Firavun ya Haman ibn li sarhan la ablu Ey Haman dedi. Benim için büyük bir bina, yüksek bir köşk veya bir kule yap. Belki böylelikle bir takım yollara ulaşırım. Hangi yollar? esmâb es Göklerin yollarına ulaşırım. Çünkü Firavun diyor ki, ya ben yerde ilahım. Gökte de ilah olduğunu zannetmiyorum. Çıkayım bakayım. Kimmiş bu bana rakiplik eden ilah, Musa'nın ilahı var mı öyle bir şey diyor. Bunu ispatlayacak aklı sıra. Çünkü bu gibi sahtekar ideolojiler ve rejimler yönettikleri insanları ifade yerindeyse eşekleştirdikleri için onların gözlerini nasıl boyayacaklarını da biliyorlar. Günümüzde bu gibi şeyler olmuyor mu? Bunun için gerekli vasıtaları imkanları da kullanırlar. Dedi ya Fransız Cumhurbaşkanı olacak terseri İslam ve terör, İslami terör gibi ondan sonra iki tane ajan gönder. Nist'teki katedrala bir bomba atsınlar ve Müslüman olarak bunlar yakalasınlar. Ondan sonra İslami terör deriz. Belki denilsin. Belki onlar Müslüman olarak bu işi yapmış olsunlar. Onların arasında, Müslümanlar arasından bu gibi kimselerin gayrete geleceğini bile bile onları tahrik edip duruyorsun. Peygamberlerine hakaret ediyorsun. Kutunla kimsin? Ne etkiyle ne hakla hangi hürriyetle kalkıyorsun İslam'a şekil vermeye, nizam vermeye kalkışıyorsun. Yok İslam'ı günümüze, günümüzde yeniden gözden geçirmek lazım. Sen doğuşuyla birlikte veya kısa bir süre sonra, 50 60 yıl sonra tahrip edilen Hristiyanlığa bir baksana. Düzeltmekte samimiysen Hristiyanlığı düzeltmeye çalış. Hristiyanlığı düzeltirsen ve düzeltmeye muvaffak olursan ben sana teminat veriyorum. Varacağın yer İslam'dır. Ve hakikati olduğu gibi görmek ve göstermek işlerine gelmediği için firavini rejimler kendilerine itaat edecek şekilde bir sistem kurmuşlar ve bu kurdukları sistemin insanlarını da kendi amaçları doğrultusunda kullanırlar. Böylelikle diyor fettali'u ila fettali' ila ilah Musa. Musa'nın ilahına doğru çıkayım diyor. Onu görmeye çalışayım. Ve inni le adun rughadin. Bununla birlikte ben yalan söylediğim zaman. Ve zalim. Musa sana bir mucize gösterdiği Aleyhisselam. Asasını yere koydu. Ejderha oldu. Bu ejderha seni yutmaya geldi. Neredeyse her tarafını pis edecektir. Ey Musa ne olur beni kurtar iman edeceğim dedim. Kurtardı iman etmedi. Araf suresinde sözü edilen çekirgeler aşerat kurbağalar, suyun kana dönüşmesi, bunların hepsi tafsilatı var bu mucizelerin. Bunlar gerçekleşti her birisi olunca Musa'ya yalvarıyorsun. Bütün yemeklerini, tarlalarını, bilmem nelerini, haşerat, kurbağalar vesaireler şey diyorlar. Yemek yiyemez oldular. Ekin ekemez, biçemez oldular. Su içemez oldular. <gülüyor> Ve bunların her birisinde Firavun söz ediyor. Söz veriyor. Ey Musa Rabbine dua et. Bu azabı üzerimizden kaldırsın. Aha biz iman edeceğiz. Hiçbirisinde sözünde durmuyor. Burada da ben onun yalan söylediğini zannediyorum. Peki bu mucizeleri gördüğün zaman onları kaldırmak yani bu felaketleri, sizin için felaket, onun için muzizler. Bunları Rabbine dua et de bunları üzerimizden kaldırsın dediğin zaman onun Musa'nın yalan söylediğini niye söylemedin? Niye kendinle çelişkiye düşüyorsun? İşte bunun sebebini de Kur'an-ı Kerim izah ediyor. sabil. İşte böylece Firavun'a Yaptığı kötü amelleri süslü gösterildi. Şeytan kendi günahları günah işledikçe insan hoşlanıyor. riakisi oluyor. Hoşuna gidiyor. Ve doğru yolu izlemekten de alıkonuldu diyor. Ve mâ keydü illâ fî Firavun'un kurduğu tuzak ve hileler ancak ve ancak bir ziyan sebebidir. Ziyanla iç içedir diyor. Ziyanın içindedir. Ziyandan kopamaz. Ne kadar hile ve tuzak kurmak isterse zararla neticelenmesinin önüne geçemez. Firavun bu iman edene ve o iman eden ne bağlı olarak Musa Aleyhisselam'a karşı giriştiği bütün tertiplerinde iflas ettiği halde yine inatla küfrünü sürdürmekten geri alamamış. Musa Aleyhisselamın Nasıl bir netice ile karşılaştığını hatırlayacak olursak, doğru dava ve davette ısrarın dünyada ve ahirette veya ikisinden ya her ikisinde veya en azından sırf ahirette hak ehlinin mutlaka zafer kazanacağı, güzel akıbetin onlara olacağı Nebiler kıssasından Kur'an-ı Kerim'in nebilerle, enbiya ile alakalı kıssalarından anlaşılan bir hakikattir. Onun için Firavun'un hilesi, tuzağı Üsran ile iç içedir. Üsran ile neticelenir, istediği bir neticeyi elde edemez. Firavun'a iman etmekle birlikte onun iyi bir neticeye yaptıklarıyla, hile ve tuzaklarıyla iyi bir neticeye ulaşacağını zannedenler de hüsrandan, üsran'a uğramaktan kendilerini kurtaramazlar. Bu iman eden kişi ifade ise artık hiçbir şekilde sözünü esirgemiyor. Hakkıya dönemi geride kaldı diyor. Artık hakikati bütün açıklığıyla, açıklığıyla Söyleme vakti ve zamanı gelmiştir diyor. Ve diyor ki Kur'an-ı Kerim 38. ayet-i kerimede Ve kâlellezî âmene yâ kavmitte bi'ûni ehdikum sebi'ler râşâ. Kıra'ın kendinden emin değil. Ben size gördüğümü gösteriyorum. Ve dolayısıyla doğru yolduğuna inandığım yolu gösteriyorum. Kavminden iman eden kişi ise kendinden emin, havasının hak olduğuna tam bir güvenle diyor ki, iman eden kişi dedi ki, ey kavmim siz bana uyun, ben de sizi doğru yola götüreyim. İleteyim. Ondan sonra dünya hayatı ile alakalı değerlendirmelerine devam ediyor. Ve bayağı uzun bir konuşma yaptığı görülüyor. Bunu çeşitli şekillerde izah etmek mümkündür. Fakat durum ne olursa olsun o mümin kişi firavun ve hempaları taraftarları ara karşısında öyle etkileyici ve sürükleyici bir tebliğ ve davette bulunuyor ki hiçbir kimse ona itiraz etmiyor, onun konuşmasının kesilmesine dair bir teşebbüste bulunmuyor. Nasip olursa, inşallah önümüzdeki hafta burada 38. ayet kelimeden itibaren İsa'nın kalbinden iman eden o yüce şahsiyetin Söylediği, dile getirdiği ve bu ümmet için oldukça büyük bir önem ve kıymet ifade eden ebedi hakikatleri takip etmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Allah'tan o mümin gibi her birimize yerli yerince imanının gereği olan sorumluluğu ve tebliğ faaliyetini yapabilme güç, imkan ve kabiliyetini ihsan buyurmasını niyaz ederiz. Subhana rabbike ve selamun ve rabbil, rabbil önümüzdeki hafta önümüzdeki derste buluşmak niyazıyla inşallah Allah'a emanet olunuz